Merhaba, bir termik santral mücadelesiyle başlayalım. Tema Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, Saltukova'da ve Amasra'da termik santral yapılmasına ve işletilmesine, Çatal da yeni üniteler yapılmasına karşı olduklarını açıkladı. Aydan, santrallerin yaydığı emisyonların tarım ürünleri, hayvanlar, su varlıkları, ormanlar üzerinde kalıcı tahribatlar yaptığına, emisyonlardaki civa, kurşun gibi ağır metallerin merkezi sinir sistemini etkilediğine, anormal doğumlara gelişme bozukluklarına ve öğrenme yeteneğinde azalmaya yol açtığına dikkat çekti. Bu tür tesislerin kurulmasının günümüzde yaşayanların görecekleri zarar yanında gelecek kuşakların yaşam haklarının da elinden alınması anlamına geleceğini belirten Aydan, Saltukova'da kurulmak istenen termik santralin de çevreye ve insan yaşamına vereceği zararları dile getirerek Zonguldak ve çevresinin termik santral kampüsüne dönüştürülmemesini istedi. Enerji Bakanlığı'nın artık bütün kömürlü termik santral planlarından vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü hem iklim düşmanı hem de sağlık. İzmir Kalkınma Ajansı'nın uygulamaya koyduğu Yenilenebilir Enerji Çevre Teknolojileri konulu Mali Destek Programı ile kentte 43 yeni lisanssız elektrik üretim santrali başvurusu yapıldı. Aralık ayında başlanan Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı 500 saat kapasiteye kadar lisanssız olarak kurulabilen enerji üretim testleriyle başvurulara ilgili yoğun bir ilgi olunca başvuru süresi de uzatılmış oldu. Mali destek programından yararlanmak üzere Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'ye lisanssız elektrik üretimi için 43 başvurunun yapıldığı toplam 15 MW kurulu güce karşılık gelen başvuruların 22'sinin güneş enerjisi 15'inin rüzgar enerjisi ve 3'er adetinde biyogazla rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinden oluşan hibrit santral işinin yapıldığı kaydediliyor. İSKA Genel Sekreteri Ergüder Can konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri mali destek programı ile İzmir ekonomisine 25 milyon lira kaynak aktarılacağını belirtti. Gönül ister ki termik santral yerine işte bu programlar İstanbul'da dahil olmak üzere bütün ilçelere ve işletmelere, O zaman ne termik gerekir ne de nükleer ülkemiz gerekli enerji ihtiyacını fazlasıyla bunlardan sağlayabilir. Dünyanın en büyük ringa balığı ihracatçısı olan İzlanda tarihinin en büyük balık ölümlerini yaşıyor. Kolgara-Furjorur gölünde son iki ayda gerçekleşen balık ölümlerinin 30 bin ton civarında olduğu açıklandı. Telefon balıklarının ekonomik değeri ise neredeyse 30 milyon dolar İzlandalı araştırmacılar ülkedeki on binlerce tonluk balık ölümlerinin nedeninin bölgedeki düşük enerji, e, oksijen seviyesi olabileceği üzerinde duruyorlar. Necla Demirci'nin yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği Gün Döndü belgeseli halen bir buçuk milyon insanın yaşadığı Trakya'nın Ergene Havzası'ndaki çevre ve insan dramını anlatıyor. Havzadaki sosyal, kültürel ve siyasi değişimlerin anlatıldığı konuyla ilgili bilim insanlarının bilimsel araştırmalarının yer aldığı Canlı tanıkların konuştuğu belgeselde Ergene'nin ekolojik dengesinin yok oluşu ele alınmış. Demirci, 20 yılını geçirdiği Trakya'da Ergene nehrinin durumunu görünce bu belgeseli yapmaya karar verdiğini anlatıyor. Üç yıl süren çekimler iki kişiyle gerçekleştirdiklerini ve halktan büyük destek gördüklerini belirtiyor Demirci. Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgede bazen polis nezaretinde çalışmaları yürütmek zorunda kalmışlar. Marsilya'da 6. Alternatif Su Forumu'nda gösterilen 30 dakikalık versiyonun sonrasında hazırlanan bu 70 dakikalık versiyon Türkiye'de ilk kez İstanbul Film Festivali'nde 22 Şubat'ta gösterilecek. Hes iptalleri arka arkaya geliyor. Tunceli'nin Pülümür Çayı'nda yapılması planlanan Pülümür Hes projesinin çevresel etki değerlendirme süreci bakanlık tarafından sona erdirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çet sürecinin deprem riski, halkın mağdur edilmesi ve ekolojik alan gerekçeleriyle sonlandırıldığını açıkladık. Kararda halkın projenin yapılmasıyla mağduriyet yaşayacağı ve bunun sosyal patlamaya neden olabileceği belirtiliyor. Avukat Barış Yıldırım Bakanlığın kedi sonlandırma kararının ilk kez halkın figüran değil, bir aktör olarak süreçte yer aldığının göstergesi olması açısından önemli olduğunu, Munzur'daki diğer projeler için de emsal teşkil edeceğine söylüyor Yıldırım. Türkiye'nin bir an önce ÇED sürecinde sosyal etki değerlendirmesini de içine katan bir çevresel konularda da bilgiye erişim, çevresel karar verme sürecine halkın katılımı ve yargıya başvuru sözleşmesinin yani ARHUS sözleşmesinin imzalanması gerektiğini söylüyor. WWF Türkiye 14 Şubat sevgililer gününde anlamlı bir hediye fırsatı sunuyor. Sevgililer gününde sevgiliniz için nesli tehlike altında bir türü evlat edinerek ona çok anlamlı bir hediye verebilirsiniz. Sevgililerin desteğiyle online olarak internet üzerinden deniz kaplumbağası, sas kedisi, orfos, telefonla ise yunus, panda ve kutup ayısı evlat edinebiliyorsunuz. WWF Türkiye bu canlıları korumaya devam edelim. Siz de sevginizle üzerinde birlikte yaşayabileceğiniz bir dünya armağan edin diyorlar. Kampanyanın detaylarını WWF Türkiye'nin wwf.org.tr sitesinde bulabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.